Günahsız kul olmaz. Peygamberler üsteslendir. Enbiya masumdur. Evliya mahfusdur. Dediler mahfusturlar. Allah hırsız eder onları. Allah'ın sevdiği kul falan. Ne kapsa kendi kendine? Önüne Allah mani çıkarır. Yaptır o zor Ondan bil yani. Kötülük yapmaya gidiyordu. Önüne mani çıktı. Değil mi? Bir de Allah seni seviyor. mani oldu.